372, numaralı konu, Ensar ile muhacirlerden birinin kıssası ve Ensardan olanın muhacir olana tavsiyesi, evet, muhacirlerden bir kişi Uhud gününde Ensardan bir kişinin yanından geçti, Onsari kanlar içinde kıvranıyordu, ona, ey filan, biliyor musun, Muhammed öldürülmüştür, dedi, Ensarı eğer Muhammed öldürülmüşse,